kendilerine verdiğimiz servet ve evlatlarla iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkında değiller. Ama asıl Rablerine duydukları saygıdan dolayı çekinenler, Rablerinin ayetlerini tasdik edenler, Rablerine hiç ortak tanımayanlar, Rablerine döneceklerine inandıklarından kalpleri titreyenler, onun yolunda mallarını harcayanlar, evet, işte onlardır hayırlara koşanlar